Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ama noktay ne şarkılar var değil mi? Obama'ya tweet atan bir tane adam vardı ya, biliyor musun? Bir adam tane dediğin adam dediğin siirt valisi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu yakalanmış mı? <gülüyor> Yok onunla ilgili şeyler var. Neyse günaydın. Günaydın bir günaydın gerekir. Günaydın öncelikle günaydın. 27 Aralık Perşembe. Ee, öncelikle özür dileriz. Yani. Özür dileriz bir parça... Ee, Araba buz yapmış. Araba buz yapmış. Ve herkesin arabasını M buz makas yapmış. Makas kesmiyor ve fırça çalışmıyor sevgili dinleyiciler. Ve onun valfinde küçük bir şey var yani kaçak var. <gülüyor> valfinde mi kaçak var? Ya ne bileyim daha ammanalı bir şey bulamadım ben. He. İşte şey de ya yani o zaten anlatıyor fırça çalışmıyor dediğin zaman anlaşılıyor. Sevgili dinleyiciler günaydın. Ee, yıkanmış kupon hadisesinin ee, sonunu gördük. Yaşarken, <gülüyor> yaşarken hem de. Yaşarken gördük. Verdiler sorunu. mi adama? Ee, 22 Kasım çekilişinde 21 milyon 763 bin lira kazanan kuponun gerçek sahibi çıkmış ortaya. Ha öbürü sahtekar kâr mıymış? Maalesef. Yok, yalancı mıymış? Maalesef. Ha iyi, hiç olmazsa evlilikleri kurtuldu. Ben ona sevindim ya. Yani e, tabii evlilikleri kurtuldu. Baş başa iki kişi olarak takılırlar. Çünkü yakın çevresi büyük ihtimalle e, ne kadar dahil oldu bilmiyorum ama bir avukat falan vardı iki gün önce biz konuştuğumuzda evet, evet, En azından evet. bir avukat şeyi var yani. Tavrı masrafı var. Tavrı tavrı, ha, tavrı var. Masrafı bir şekilde hallolur da. Yani dikkat tavır Masraflar ve duygusal anlamda düşünüyorum. Ben de ben de duygusal anlamda düşünüyorum ama tavır anlamında. Yani şimdi gelecek. Hani abi sizin de hani falan diye bir de ismi de yok. Adamın yalancı. Adam haklıyken haksız duruma düştü de, otomatikman. Gerçek tarihiyle 55 yaşında evli ve iki çocuk babası Kayserili bir iş adamı. Maşallah. Ondan sonra Ahan da demiş kupon demiş, benim demiş. Ahan da sayılar diyerek kuponu göstermiş. Ee, ondan sonra bu tarihi hakkında falan filan ee... Yasal işlem başladığı için daha fazla konuşamayacağız galiba. <gülüyor> 22 milyon TL almışlar. Ee, 21.7 idi ne oldu? 300 de oradan faizinden maizinden. Yani sonuç olarak iş adamı olduğu için Toplu olarak, yuvarlamıştır şey abi. abi şey ya, iyi. Hadi hayırlısı olsun ya. İçimiz rahat etti vallahi. Yani böyle bir şey kimse şey yapmasın dertlenmesin. Ee, ama dediğin gibi bir evlilikte kurtulmuş oldu. Bir evlilik kurtuldu bir iş adımının hayatı kurtuldu ayrıca. Yani win win dedikleri şey bu yabancıların. Bilmiyorum gerçi ilişkilerinin durumunu tabii de o yalançı çiftin. Çifte değil yalançı adamın. Adam şey belki bir, gerilim, belki bir gerilimle yürü, yürüyecek bir şey de olabilirdi yani. Yani. yani. Böyle bir acaba davar nasıl sonuçlanacak o parayı alacak mıyız falan filan diye böyle bir sevgi art, sevgi art artması olabilirdi yani Fahir. vallahi bilmiyorum adam şey diye suçlar diye korkuyorum şu anda. Sen gittin verdin o iş adamına sen verdin onu kesin orada kupon değiştirdiniz ne var aranızda. Ha, adam çok. mı diyecek? Ha, adam diyecek. Fahir sen de ne pis, şey ne ya, pis fikirler var Ne pis pis içinde. Ne pis fikirler var hakikaten şu anda içim Oktay, şey oldu ya. Ben oluyor. mi pisim yoksa hayat mı böyle? Bilmiyorum biraz sen pissin galiba Fahir. <gülüyor> ben <gülüyor> galiba <gülüyor> pismişim. Sen, sen pissin çok özür dilerim ama. E, bu arada bugün randevu. Randevu ulaşıyorlar. Randevu ulaşıyorlar. Başbakan Erdoğan ve e, sayın rektör. Bugün saat 14'te bir araya gelecekler. Dün konuştuğumuz şey ayrıntısı benim o en tamamen. büyük korkum biliyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> bakalım bugün e, tek tek anlatacağım demiş sayın rektör. Ne demiş? Olayları bilmiyor demiş. Nasıl geliştiğini tek tek anlatacağım demiş. Bakalım. Hı. Toplantıdan sonra. O zaman olaylar olaylar diyorum. Ben bir reklamya verelim. Reklamdan sonra hemen otomatikman burada sevgili dinleyiciler. Falana hay filana hay kaymayın. Hay. E, reklam dediğimiz şey göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir şeymişti meğerse. Modern sabahlar, mod sabahlar, modern sabahlar. Nerelere bakıyorsun Fahir? Sağlara sollara bakıyorum Oktay. Sağlara sollara günaydın. Sevgili dinleyiciler bir kere daha. Ha. Sanki bir kere her programda bir kere mi günaydın deme hakkımız var. Yok istediğimiz kadar deme aklına sahibiz. Ne basıyor abi biri benim üstüme basıyor şu anda. Evet birisi senin üstüme basıyor. basıyorsun? Vallahi bilmiyorum bir şeyler yapayım Basma diyorum. Basma üstüme Fahir bak şu anda ba basılı şu anda benim üstüme basılı gibi şu anda yani. <gülüyor> aynısı bak. bende var Oktay aynısı. Hayır canım şey yap biraz. Ne yapayım? Fık fıklayayım mı? Fık fık fık. -ful. Bakayım. Fully. ha? Tamam şöyle bir çek ayağını kafamın üstünden. Ha şimdi. Tamam bak ne kadar güzel oldu. Bu arada bugün söylemedik. Ee, bugün e, saat 14'te e, bir araya gelecek e, rektör beyle sayın başbakan. Ama aynı zamanda OTTÜ'de bugün stadyumda toplanılıyor biliyor musun? Haberin var mı ondan? Haberin var 11.30'da. 12.30'da hazırlıkta toplanılıyor. 13.00'de stadyuma ben 11 .30'da ve. Ben 11.30'da yavaş yavaş anca diye söyledim. Sen ben, tabi anca, anca hazırlanırsın doğru. doğru. Bir de erken gitmekte fayda var Fahir. Ee, ve e, konser le sonlanacak ee, üç gündür devam eden etkinlik kimler var bu konserde Beyoğlu Kumpanya, Gülşen Tunçer Grup Gün Doğarken e, Sevinç Eretalaylet Red'den Güneş Duru ve Necat Evaşoğluları gibi pek çok daha pek çok sanatçı olacak ve e, bu konserle sonlanacak hakikaten güzel olacak galiba toplanılacak orada yiyelim ve e, aktarmaya da devam ederiz buyurun sizi dinleyelim biraz da faaliyete hmm. çünkü çok heyecanlısınız zannediyorum. Yo çok galiba. heyecanlıyım bakayım şiddetli aşkın belgesi Barbadoslu Barbadoslu deyince bana bir Barbadoslu söyle. Tanıdığımız Sana tek kim olduğunu, olduğunu söyleyeyim Rihanna. Rihanna'ymıştı. Rihanna parantez içinde 24. R&B şarkıcısı Chris Brown parantez içinde 23. Kesin çok zengin olacaklar. Çünkü adam eğer ne? küçük olursa zengin olur biliyorsun. Daha ne kadar zengin olacaklar. Geçen hastaneye bağış yaptı biliyorsun Riyan'da. Yani düşün ne kadar zengin olacaklarını sen düşün. Şu anda böylelerse. Riyan da SGK'lı mı? Nasıl oluyor acaba? Bağkurlu diye biliyorum. Bağkurlu mu? Babasından mı? Yok kendisi kendi iş sahibi ya. Ha kendisi şey diyor. Bir SGK'lı yani SGK'lı o da SGK o da SGK. Senin dediğin eski SSK'lı demek istiyorsun anlıyorum ben seni. Ha. Evet bağkurluymuştu. Neyse devam edelim. İlk kez halka açık. O zaman bayağı iki senede bir gözlük çerçevesi falan olabilir yani Rüyamda. Tabii canım. Süne yazdırıyormuş zaten. Gerçi artık bir şey de vermiyorlar dediğini ben hatırlıyorum Rüyamda'nın. Artık bir şey vermiyorlar Barbados'ta diye. 10 lira mı 20 lira mı de veriyorlarmış çerçeveyi. Los Angeles'taki maçını özel iki takım olduğu için isimlerini vermiyorum. Birlikte Neşe içinde ve Neşve içinde izleyen çift kendilerine bakan gözleri aldırmadılar bile. Ne aldıracaklar? İyi aldıracaklar 2009 senesinde biliyorsun. Falanlı filanlı bir durumları olmuştu. Rihanna'yı darp etmişti bu Chris Brown. Ondan sonra... Haa buydu değil mi? Doğru ya. Ya Şiddetli aşkın belgesi diye de bugün gazetelere böyle çıkarsın. Ne oldu demişler ne oldu? Ya bırak şimdi demişler seviyoruz birbirimizi falan. Bakalım ee, şiddetin olmadığı hoş bir ilişkileri olur. İnşallah diyelim. Diyelim. Ee, o zaman yumurta haberlerine geçelim mi? Çünkü yumurta haberleri geçmiyorum. Bir, dünya ekonomisini gösteriyor ya. Ha doğru yumurta yumurta haritası mı çekti dünya yumurta haritası ya bir haritası. çekirdek karpuz diye bir şey vardı o var mı hala ülkemizde yani daha doğrusu hiç ben görmüyorum Oktay öyle Debe bir şey misin? Gebe mi, mi, mi? Ne bileyim böyle bir şey çıktı. Çekirdeksiz karpuz çektik canım. Yeni yeni şimdi şey, bir yumurtayla ilgili bir şey bir yenilik haberi vereceğim de o yüzden soruyorum ya. Ver ver ver, ver yumurta. Ne, ne demek yani? Canım mı İyi bir, bir şey mi söylüyorsun kötü bir şey mi söylüyorsun onu bir anlamadım. Yani abi. sana tabii otomatikman şahsıyı alma. Yani içinde böyle bir gebe aşermesi gibi bir şey mi var? Yoksa bizim bilmediğimiz bir takım şeyler mi var? Bunlar hep soru işareti. Oktay Demirci'ye dönüyor gözler evet. Yok yok bir şey bildiğim Yok yok mu? Ee, yumurta yumurta diyorum yumurta. Yumurtadır o yumurta. Top gibi yuvarlak yumurta şey yapılmış. Ama bu bizim aklımıza niye gelmedi demiş. Top gibi yani böyle. Tam küre diyorsun yani. Tam küre küre gibi de değil ya. Yani... Dünya gibi mi üst taraftan basit ortası hafif böyle. Biraz hafif bir şey varmış. Dışarıya pörtletme ba Basıntı var üzerinde altında ama yani böyle 265 liraya satılıyor tek bir şey Danesi var. Danesi mi? tanesi 265 lira. Kaç kalori? Ne kadar protein var içinde? Aynı ya bildiğin yumurta. Hmm. Ee, daha doğrusu bu e, adam, adam bulmuş. İngiltere'de bir tane adam bulmuş. Marketten adam gitmiş. ne bulacak? Gidecek tavuk. hava sormak lazım. Marketten almış ya. Almış kutusunu açmış. Aha. Bakmış altıda o paketler var ya. Evet. Beş tanesi normal bildiğin yumurta. Tam onu tavaya kıracak. Aa demiş. Buna bu bak de demiş. Bu ne demiş? Bu ne demiş? kısmet var demiş ve onu kenara ayırmış. Bozulmuştur o. Onun 23 gün 25 gün süresi var. Aa, bozuldu bozuldu. Ebay'de satışa çıkarmış mı adam? Çıkarmış. Heh, aa, Mark iyi. Cameron parantez içinde 45. Ee, ondan sonra 21 peniye aldığı yumurtayı şu anda 91 sterlin'den satmak 21 üzere. 21 peni alıyorum 91 sterlinle suluyorum. Arada böyle. bir fark otomatikman bana kalıyor. Böyle şey yok algısı yok. Ayda 10 tane böyle yuvarlak yumurta bulsam bitti gitti işte ya. Valla 910 sterlin ciddi para. Rahat rahat takılırsın. Tebrik ediyoruz ki Onu acaba nasıl yaptı ya tavuk? Döndere döndere mi yaptı içinde? Ya çünkü çok küresel olması için. Böyle bir şey olması lazım. Döndermesi lazım Bir döndermesi lazım. Bir döndermesi lazım. Hmm. Hani nasıl böyle... Ee, sen yaptın mı hiç top köfte falan filan? Mitit köfte yaptın mı hiç? Abi, buzdolabında var şu anda mitit köfte. Oktay nasıl böyle lüks sefaat içinde yaşamaya başladın? Buzdolabımız... Radyonun buzdolabında var ya. Ha öyle desene. Ha ben... yani yok ben yine bizim ben... buzdolabında da pek çok et var ama. Bakıyorum radyomuz bayağı bir ferahlamış. Radyo, ben... Dolabında mitit köfte. Sevgili dinleyiciler Hayır. ayıptır söylemişsin. Radyomuzun dolabında mitit köfte var. Bizim kedimizin adı ne radyodaki? Ee, bunu yayında söylemeyeyim biraz edepsiz. Dükkandaki kedimizin adı... Osman biliyoruz. Osi şey öyle diyorlar yani. Osman deniyor ama buradaki kedinin adını bilmiyorum ben. Sürekli sürtündüğü için oradan yola çıkarak bir şey diyorlar. Ha anladım. Ee, o yine işte ben radyoya geldiğim zaman bana e, biraz naz yaptı. Naz mi yaz? Sürtündü de. Ben de oraya buraya baktım ne var diye. Yani. Oralara buralara bakma. Oktay. Dolabı açtığım zaman birdene de göreyim? Mitit köfte. Sulu köfte mi? midit köfte mi? Çünkü biraz böyle şey olmuş var. Üstünde kürdanlar varsa mitit köfte. <gülüyor> Birdansızsa direkt sulu köfte. Suyunun zaman, olup olmadığına bakma. O zaman sulu köfte. İyi. Sulu köfte var. Çünkü varmış. radyomuzda eğer mitit köfte varsa benim söyleyecek birkaç çift şeyim var. Artık buzdolabımızda mitit köftelere e, yer verecek hale geldiysek yani mitit köfteyi seviyor musun? Sen? Ben sevmiyorum da sen o benim için nedense bir sefahat göstergesi. Bir lüks göstergesim senin için. Sefahat diyorum lüksle Anladım. sefahat arasında biliyorsun Anladım. kalın kallavi bir çizgi var. Peki. Pek oldu tamam. Peki ben Peki. seni arayayım Fahir. Tamam tamam tamam tamam. tamam. Ee, skandal skandal skandal. Aman, ne olmuş? Ver. Bakayım saat 9'da 5 var. Kartal Kaya'ya gitmişler Fahir Arda ile Sinan. Aman ben gittim ne oldu? <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Kimse inanmadı Zeyn gittiğine ne oldu? Ondan sonra <gülüyor> kim? gülmedi kimse. <gülüyor> <Fıkranı> sonra. <gülüyor> ya Kartal Kaya'ya gitmişler. Tatilcilerle ee... fotoğraf çek Vallahi, Bak 2 gün önce bir rahat Türkiye gün ya. önce geleydiler. Benimle de, ben de çekinme fırsatı edilecekti yani. Yani Haft, edilecek. Hafta içi gidelim mi sevgilim demiş. Hafta içi gidelim. Hafta içi demiş. daha ucuz oluyor hem daha tenha olur hem demiş. Daha tenha olur demiş ondan. E hafta sonu zaten biliyorsun nişandı falandı filandı bütün gerginliği kara verdiler. Halbuki toprağa vermeleri gerekiyordu. Ne kadar güzel. Seni tanısalardı Allah Bazı verirdim, şeyleri daha varmış. rahat öğrenebilirlerdi. Bravo buyurun ben kestim siz bir şey söylüyorum. Estağfurullah. Papaz pornocu çıktı geç. Geç. Yani papaz pornocu. İşimiz olmaz pornocularla. Evet geç. yani. Ayıp. Şu yaşa gelmişsin ayıp. Bakayım. Hmm. Metin Ersan mirasını asistanına bıraktı. Olay oldu. Adnan Bey ile Behlül buluşmuş. Aa. <gülüyor> Bu nasıl bir dizi etkisi ya bak. 3 yıl sonra. 3 <gülüyor> yıl sonra. Gecikmiş e, bir buluşma diyorum ben buna Oktay. E, Selçuk yöntemle Kıvanç tutu bir yerde e, karşılaşmışlar. Bir araya gelmişler. Böyle bir e, yemek yemişler beraber. Oturmuşlar sohbet etmişler gazetelerimizde ve e, bize gelen haberlerde böyle veriliyor haber. Ne yemişler Oktay? Var mı yedikleri işte? Valla şöyle iki meze almışlar ortaya. Balık yemedik demiş zaten Selçuklar'dan. Sakin meze. De. Bir tek karidesi yedik. Bir demiş öncesinde şeyler yedik evet. sıcak sok. Atta potma atta demiş iki şey açtık. Ne kadar hesap geldi onları konuşmuşlar uzun Nedim? uzun. Aman afiyet olsun yedikleri içtikleri de bir yanlarına filim, Bir kert. filmde beraber e, yine aynı projede yer alma durumu varmış bu iki. Oktay gene sürprizler sürprizler sürprizler. Olaylar olaylar olaylar ne oluyoruz? Ay nasıl yakar ama samimiler gerçekten. Kıvanç tatlıtu çok... Tatlı, şey bir çocuk, var, tatlı bir adam ama galiba evet. ya değil mi? Selçuk Erdem de çok tatlı bir adam. Selçuk Erdem diyor. Selçuk, Selçuk Öntem. Erdem. Selçuk Erdem de tatlı bir adam da. tatlı bir arke. adam doğru. Selçuk Öntem de e, Ben aslında şey. aklım sabahtan beri Mehmet Erdem'de kafamda şey çalıyor. Bir şarkı çalıyor da nereden bulaştı onu? Herkes kendi hayat ne? Herkes herkes aynı hayatta kendini bir şey sanma. Hı hı. Evet, teşekkür ederim. Sen birine ben. laf sokarak mı uydun? Yok, o dönüyor sürekli aynı baştan sona. Dönüyor. Herkes aynı hayatta. İyi oldu o zaman ya bir şarkıyla bu saati yoksa kafanızda Mehmet Erdem de çalmaya başlayacak buna Çalsın dayanamam ya, doğrusu. daha güzel bir şey var Tabii mı? ki tabii ki. Daha benim çalmaya başladı şu anda Fahir. İyi hayırlısı olsun. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ya, ver, lazer Oktay, ver lazeri Oktay ver Yeterli. Teşekkür ederim o kadar zamanda yeterli dedin keşke, ki. Keşke daha önce yeterli deseydim bu kadar etkili olacağını bilseydim yeterli derdim ya. Kafamıza kafamıza kafamıza kafamıza. Sevgili dinleyiciler aynı yaptı. Fahir Önç yaptı. Ağzıyla yaptı. Teşekkürler. Öleceksiniz. Fahir bu arada dinleyicilerimizden istek var. Ezogin Hikayeler 2013'te başlayacak. Başlayacak başlayacak. Söz veriyorum. Müjdeleyelim. Yani onun şu anda yoğun bir şekilde prodüksiyon aşılması devam ediyor. En son şu anda edit işlemleri devam ediyor. Edit... Edit dediğimizde cut, copy, paste dediğimiz bir şey var. Bir fonksiyon var ee, çok özel bilgisayarlarımızda. Ee, bu amaçla Oktay'ın portatif bilgisayarını da kullanıyoruz tabii ki. Evet, rahat kullanmak serbest. Hı -hı, teşekkür sonuç ediyorum. Sonuç olarak. Ee, yalnız tek bir şeyim var Fahir. Ne? Ee, yani ben seslendireceğim değil mi? Tabii ki Oktay. Yani bunun aksini düşünmek. Ya benden çok fazla ses aldın. Ege'den de almışsın Ya Ege, Ege'den kırılmasın diye alıyorum. Onları hep zaten... E, Recycle bin diye bir opsiyonu var bizim bilgisayarımızın. Recycle bin'e atıyorum. Ha ne, nasıl bir şey o ya? Recycle bin. Abi, bir sembolü var böyle. Her bilgisayarda ben hay, tabii ki çok yok, özel bilgisayarlarda var. Saçmalama her bilgisayarda Recycle bin. Burada her zaman çok özel bilgisayarlar kullanıyoruz. Senin kullanıyorum, portatif bilgisayarında var mı? Yok. Yok bende yok öyle bir şey. Sadece Nedir abi? Abi işte oraya atıyorsun ya. Ya daha da ben ayrıntılı bilgi vermek istemiyorum açık söylemek gerekirse. Ya yani ben anlamadım ama için rahat olsun diyor musun ya? Yani? Ya için rahat olsun ya. Tamam o zaman hiç yapmıyorum. Ben haberimi vermek istiyorum öleceksiniz diye. Buyurun. Öleceksiniz. Ee, Tokatlı atletizm hocası Abdullah Yılmaz ee, takımız antrenman yapması gerekiyor günde. Bir sabah antrenmanı, bir akşam antrenmanı. Ne hocası bu arada? Atletizm. Atletizm dedi. Ondan evet. sonra gençler böyle hep karşısındakiler. 13-15 yaş arası. Tamam. Ne ve kadar çocuklar sabahleyi ne yapamıyorlar? Uyanamıyorlar. Uyanamıyorlar. Çünkü evet. akşam yatmak bilmiyorlar. Sabah kalkmak bilmiyorlar. Aa, ne oluyor? Otomatikman sabah antrenmanı kadük hale geliyor. Bunun üzerine atletizm hocası da çok güzel bir yöntemle motive etmek için onları alıyor ve doğru Erenler mezarlığına götürüyor. Antrenör mezar başında toplanan sporculara ölünce uykuya çok vakti Olacak. bakın hepimizin geleceği yer burası bak hepsi yatıyor o yüzden belki e, atletizmde başarılı olur bu ekip ama başka sorunları olabilir Faiz valla <gülüyor> ee, yaşarken çok çalışın diyor atletizm hocası Abdullah Yılmaz Yaşadığınız sürece çok çalışın ki az uyuyun Abdullah ne zaman götürüyormuş mezarla sabah mı sabak sabak sabak bir kere götürmüş. Madem, madem uyanamıyorsunuz sabah sabah bu sabah mezarlığa gideceğiz diye mi uyandırmış? Vallahi Aslında... işte motive edeceğim. Toplantı yapıyor. Toplantıyı da mezarlıkta yapıyor. Yani sabah saatinde değil tahmin ediyorum. Şöyle bir güneşin konumuna bakıyorum da öyle saatlerinde. Abdullah Yılmaz sporcuları etkileyecek bu toplantı için bir ay kafa yorduğunu söyledi. <gülüyor> Çok fazla şey geçiyor Hemen atletizmine başlıyoruz. Vallahi susuyorum ya. Vallahi susuyorum ya. <gülüyor> Çocuklardan bir tanesi de şöyle açıklamak. Evet evet şu anda çok motive olduk ve gerçekten bundan sonra sabah antrenman yani adeta bir aydınlanma. Hepsinin yüzüne bir ışık vurmuş zaten. Vurmuş mu? Vurmuş. Hepsini... E, o öğlen saatlerinde gittin dedin ya ondandır abi. Yok yok. bu ayrı yani bir güneş, ay... güneş geliyor olabilir yani. Oktay bu aydınlanmanın ışığı. Bir ay düşünmüş güneşle mi yapmış? Gerçi tabii kışında güneşte yapmak lazım Kış güneşi yani. bulmak da zordur. Hocamızın yani bir ay ne iyi çalıştığı belli de. Hmm. Ayaktalar mı peki? Ayaktalar Allah. hepsi. Yani sandalye falan filan yok yani. Yani bir iki kişi gömmeye çalışacaktı herhalde. Sonradan vazgeçmiş. Hocam biraz şey olur. Çok motive olurlar falan diye. Ona göre iyi koşun. Bak yani bak koşma şeyiniz olmayacak yani. At i̇yi koşamazsınız, ölersiniz diye. diye bağırmış. İyi bakalım. Valla değişik. Değiş çeşit çeşit, çeşit insan yani... var. Çeşit çeşit motivasyon var. Hiç ben böyle bir şey duymamıştım. Bakalım tokat taktiği işe yarayacak mı? Tokat. Tokat hocası, gibi cevap. Hocası ee, 47 Buradan tabii tabii tab tüm antrenör dinleyicilerimiz vardır. Biraz şey yapın yani bakın adam bir ay kafa yormuş Siz de artık öyle standart motivasyon konuşmaları Gel, Fatih evet. Terim alacak götürecek böyle o zaman göreceksin. Mezarlığa mı götürecek? E Galatasaray'ı götürse mi? Yani bir Fatih hani o böyle motive konuşmaları yapar ya yani en çok onunkini seyrettiğim için belki aklımda o var. Gülmemiş mi acaba çocuklar ya? çünkü de gülmemiş ya ergen 13 yaşında var. 15 yaşında ne, gülecek hepsi böyle. Abi tam gülecek yaştalar onlar ya. Yani... Abili mabili konuşmaya başladığı noktaydı da gülmemişler yani. <gülüyor> 13-15 tam yani böyle bir şey var yani sessizliğin e, sinirlerini Sesi. bozup hiç ortada bir şey olmasa da durup dururken gülecek bir... Yaştır yani 13, 14, 15, 3. 3 yaş var diye biliyorum ben. Hatta giderken gülmeye başlamışlar. Vallahi hiç gülme mülme yok Oktay. Öyle söyleyeyim. Espri şaka namına bir şey yok. Adam sadece külliyen ölümden bahsediyor yani. Hepimizin geleceği yer burası. Hocam iyi koşsak da kötü koşsak da buraya mı? Evet buraya gelecek. O zaman tamam. Başka sorum yok. Bilmiyorum ben biraz şey oldum. Rahatsız haber, mı? Haber, yalan haber gibi geldi yok, bana. Yok Oktay ben sabahleyin ee, şey... Televizyonda da gördüm. İzledim diyorsun. Tabii tabii. Gülme falan yok yani. Hiç gülme yok yani. Bir şey var. Ürkme var. <gülüyor> Etkile etkilenmişler. <gülüyor> etkilenmişler, etkilenmiş yani etkilenmişler. Vallahi çocuklar kötü. etkilenmişler. O böyle. zaman kötü. Ee, 47.000 Çinli Daly'a dedi. Aferin. <gülüyor> ne ne yaptılar? Ne demek <gülüyor> Daly'a Çince'de? 100. Daly'anın özelliği bütün dillerde 100. 100 demek. anlamına mı geliyor? Evet. Eski Roma rakamı mı? Gerçi Çinli'de eski Roma'nın da herhalde bir hukuku var mıydı? Bakayım. Tarihe şöyle bir bakıyorum. Biraz var tabii. Bakayım. Biraz var. Nerede var ya Roma'yla? Vardır yine gidip gelen bir... Gitmeli gelmeli bir şeyin alma, damat verme falan filan vardır. Tabii damat karşılama ilk zaten Çin'de çıkmış. Gelin alıp vereceğim birisi T nerede öbürü T nerede? Canım nesiller nesiller sonra yani bir kesişme muhakkak vardır. İllahi sonuç olarak. 47.773 kişi 100 yaşını geçmiş Çin'de dün itibariyle. Ya bir de Çin malı bilmem ne diye fıt fıt fıt konuşuyoruz biz burada yalan dolan. Adam, adam 100 yaşını geçmiş ya yani bu e, dünyanın en yaşlı insanı olup da en kısa süre yaşayan geçen hafta e, roketleyen e, dünyanın en yaşlı insanı da mesela Çin'dendi yaş ortalaması yüksek öyle olunca Öyle olunca yapacak bir şey yok e, 47.700 kaçtı Çin'in nüfusu ya 1.5 oldu mu Çin'in nüfusu Benim hesaplarımda göre bir, bir buçuk var Oktay kesin temiz var <gülüyor> Fazlası var eksiği yok. Dalya grubunun öyle dermiş. 7 bin grubu. kişi ya. Bunları hep bir araya getireceksin. Ne sohbet çıkar oradan ya. Tabii her cuma Sevinç Pastanesi'nde buluşuyorlarmış zaten. Tabii ki yani Çin'in Sevinç Pastanesi. Orada onu da çakmasını yapmışlar. <gülüyor> tabii tabii. Hayır onun ucuzu da varmış. Ucuz mallar satan pastane. Pahalısıyla her şey varmış. Dalya grubunun ama %80'i kadın. Kadınmış. Adamları gömüyorlar. Yani zaten genelinde böyle bir şey var ya. Adamlar çok fazla direnemiyor yani. Direnemiyor dediğim hayata karşı direnemiyor. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Kadınlar genelde biraz daha e, çok yaşarlar Vay diye yani bilinir yani. Şey gibi mi yani? Mesela adamlar mesela bir yeri ağrıdığı zaman... Aa ...diye daha böyle olayı büyütür de kadınlar daha dayanıklıdır. Onun gibi bir şey mi Fahir? Valla tam olarak öyle değil ama... Ben öyle yorumlamak <gülüyor> istiyorum seni diye. En yaşlı çiftin yaş toplamı kaç olabilir sence? Çin'de. E, Çin'de mi? Küs. Yani ikisi 100'ü geçmiş olsa otomatikman 200. Adam birazcık büyük olsa 205, 210 o civar bir şey. 214. İyi fena değil. Tam 4... sonuç 214. 4 belki. yaklaşık sonuç verdim. 214. Çin haberlerini vermeye devam edeceğim eğer. 214 e... ise kaç yıllık evliler bunlar? Ya şimdi bunlar 95'inde şeyde evlendilerse hiçbir espirisi yok. 214. Çin'in güneyindeki Haynan eyaletini biliyorsun. Kaç yıllık? Haynan. Orada yaşıyorlar kendileri. Ee, bak herkesin yaşını söylüyoruz Bu çiftin yaşının toplamını söylüyoruz Ya Ayrı ayrı yaşları yok Jang Wansing ile Wang Yushiu ee, En yaşlı çift onlar Ama ne zaman evlenmişler Hangi nikah salonunda e, Şey oldu Türk Japon Vakfı'nda evlenmişler <gülüyor> Türk Çin Vakfı diye bir şey yok değil mi Türk Çin Vakfı diye bir şey yok Hayır. Çin Kültür Derneği mi var Öyle bir şey var yine ee, öyle bir şey var sevgili dinleyiciler. O zaman Çin'le ilgili haberleri az sonra vermeye devam edelim istersen evet, madem evet. şu anda flash, flash bir şey var. Evet Şarkı hemen şey yapayım hemen şarkımı çalayım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sor Oktay sor rahat ol. Ay bir şey oldu zannetti. Valla sevgili ben bir dinleyicilerimiz oldu bir şey yok. Sevgili dinleyiciler her şey ondan. Yani bir onda. alarm verildi özür dilerim. Yani apart e topar çıktık bir şey oldu. Apart topar çünkü telefon ısrarla e ve de ısrarla acı acı. acı acı çaldı. Ben de tedirgin oldum ne yalan söyleyeyim. E Çin Türk Çin Dostluk Vakfı varmış Faiz. Canım galiba o her ülkeyle bir dostluk vakfımız var galiba. Tabi vardır yani bazıları ile... Mesela Türk İngiliz Dostluk Vakfı. Dostluk Vakfı olması da bir kültür var. Bir kültür bak o da bir dostluğun şey, sembolü değil mi sonuçta? Bir şey kültür. Mesela. Ondan sonra mesela değil mi? Enstitü, Amerika da. Enstitü mesela. Enstitü. Saygöte Enstitü. Enstitü. Enstitüsü. Enstitüsü var. Fransızların yine öyle bir hoş bir kültürü var. <gülüyor> hoş bir Fransız kültürü değil mi Yakısı. Hoş böyle arkadan topuz. Aa, başka nereler var? Tabii ki dünyada bir sürü ülke var. <gülüyor> çeşit çeşit dostluk var. Aynen öyle. Ee, kendilerini tebrik ediyoruz Çin. Çinli arkadaşlarımızın yüz üzeri falan filan. Bir, pek çok Onlar şey kaç var. yıllık evliliğimizi söylemedi Oktay bana. Yok belli değil. Hayır her şeyi bileceğim diye bir kaide yok yayında. Sadece önce. parantez içinde verilmiş oradan da. Bir, bir, bir de toplamları verilmiş yani. Toplamda 214 gibi ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Dünyanın bu arada dün en uzun yüksek hızlı tren hattı Çin'de devreye girdi. Hadi bakalım hayırlısı Sence olsun. Sence kaç kilometre? Bu yüksek hızlı trend. Şöyle ben biraz ipucu vereyim sana. Ee, bütün Çin'i gezebiliyorsun 8 saatte. Bütün Çin'i 8 saatte. Şeye mi kurmuşlar? Ee... En azından Pekin'den bir yere, öyle bir yer seçersen o bölgeyi gezebiliyorsun. İstediğin yerlere gidebiliyorsun. Tabii tabii. Ya Pekin bu şeyin Türkiye'ye göre muadili neresi? Pekin... Pekin... Pekin Ankara ise Şangay İstanbul mu? Ya öyle diyebiliriz. Ha sen hesap eden mi yani, yani öyle bir şeyler yapayım. Yok yani. daha, daha uzak mesafede şu faiz. Ben Şangay Mangay diye konuşuyorum ama yalan yanlış konuşmuyorum inşallah. Doğru doğru. Doğru doğru doğru. Doğru doğru. doğru Valla gık. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim verdiğin cevaptan yani, kilometre dedin? 40 geldi aklıma kırk bin. bin. 2000... 900 kaç 2298 2300 kilometreymiş Hadi ya bütün Çin o kadar mı ya Ya işte ya fahir bütün Çin değil yani ha, Yavaş yavaş dö Döndermeni yani. yapabilirsin bütün Ne Çin kadar hıza çıkıyor bilelim de 300 Yani orada mesela şey hattı git gel biz dedi mesela Konya'ya yht ile gittiğin zaman kaç saat oktay Üç saat. Üç saat mesela Eskişehir'e gidiyor. Saat İki saat ya. İki saat. Onlar da öyle mi konuşuyorlar? <gülüyor> Git gel e, Pekin-Şangay arası. Git gel Pekin-Şangay dört saat. Sekiz saatte Çin turu ya demiş. Sekiz saatte de Çin tur. Hı hı. İyi hayırlısı olsun ya. Bütün Çin'i doyasıya geçsinler yani. Vallahi ülke büyük olunca öyle sıkıntı. Bir de Avustralya'ya yapsalar çok memnun olacaklar. Var ülke Avustralya'da var. Ya Avustralya Böyle döndermeli var, var Avustralya'da. Döndermeli varsa rahat o zaman yani. Ülkeyi gezmek istiyor bazen. İnsanı evde afakanlar basıyor. Ah, Ay çekeyim, diyor, bir çekeyim bir hava alayım da ülkemi mi, ülke mi istiyorsun? Mesela biz de öyle yapamıyoruz. Bir gidebiliyorum Konya'ya Eskişehir'e. Bir yere daha gidecek olsam nereye gideceksin? Ee, de öyle her yer olacak diye bir şey yok. Falan. Yani olması lazım işte olması i̇deolojik lazım. İdeolojik düşündüğün için ben... doymuyorsun doymuyorsun. Vallahi aç köpek gibi geziyorum ideolojik anlamda. Hiç. Ee, o cinlere karşı yanmayan giysi gönderdi Siyirt valiliği. Ee, Siirt de... valisi Obama'ya tweet atan. Ha, şey evet evet tweet atan. Evet. Ee, evde yangın korkusu nedeniyle ateş yakamayan aile Siirt Valiliği 3 ye öğün yemek veriyor. Güzel Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu eş başkanı ve AK Parti Siirt milletvekili e, Afif Demir da dün toprak ailesini ziyaret etti. Bu sırada yanmaması için buzdolabına konulmuş bir çocuk battalonunu tutuştu. Yanmış eşyaları inceleyen. Afif... O sırada mı? O sırada, esnada, esnasında yani. Ailenin 4 çocuğuna yanmayan giysiler göndereceğiz diye konuştu. Uyanmayan giysiler dediğimiz şeyler değil mi? Ne? Bu e, itfaiyecilerin giydi böyle hani alüminyum alüminyum gibi rengi olan. Uşan... Bra, muşambra milenium, kalite, milenium. Muşambra ya kalite muşambra mı? Kalite muşambra Herhalde mi? öyle bir şey vardır. Ee, onlardan göndereceklerden e, gönderecekler. Devletten de hoca hizmeti geldi bu arada. Ee, bu adamlar ev değiştiriyor değil mi? Bu, e, üç kere değiştirmişler. Üç kere değiştirmesine rağmen ben tam bilmiyorum okumadım ben bunu da. Ee, yani üç, Ev değiştirmesine rağmen yangın olayı devam ediyor. Evden ötürü değilmiş. Çözülemeyen şey bu mu? Çözülemeyen şey o çözüldü canım onu da hemen bir cinci hocaya gönderecekler. Bu işlerin uzmanı e, işte vali tarafından İstanbul'da bir hoca bu tür olayları aydınlatıyor sorunu çözüyor. Vali hocaya mı yönlendiriyor yani? Vali hocaya yönlendiriyor. Seni hocaya paslayacağım demiş vali. Ya güzel bir işte paslamışlar zaten gitmiş yani. İşte pek yakın zamanda sorunları çözülür diye umuyoruz. Yani bunlar hep e, şu anda e, yargıya intikal etmiş şeyler. Dolayısıyla o üzerine zaman, daha fazla konuşamayacağım. Peki, e, Comscore'un bir raporu yayınlandı. Ona da bakalım. Şimdi mi bakalım? Yoksa reklamaj falan diyeceksen? Ha, reklamaj var, doğru ha, dedin ah, Orta. İyi dedin. Senin seviyorum. ağzını seveyim. E, modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Seslerini duyuyorsunuz değil mi sevgili dinleyiciler? Bunların hepsi işte bunların hepsi ideolojik. Ee, evet Oktaycığım 9.35 yaptık mı saati? Oktaycığım mı? Oktaycığım dediğim sabah için. Sabah sabah ne oldu? Hayır ya. Bir gerilim mi yaşadık? Com, Comscore'u biliyorsun bu internet üzerinden araştırma daha doğrusu internetle ilgili bütün araştırmalar bende toplanır diyen araştırma şirketi. Neydi ee, adı? Comscore. Comscore.com mu? .com neti de varmış bu bari. Orgu da var hatta. <gülüyor> Comscore bir rapor yayınladı. Sosyal ağlarda en Abuk çok bu şeyler aramayın mı dedi. En çok vakit geçiren ülkeler sıralamasında 5. imiş Türkiye. Ee, geçirilen süre. Ya şuna sosyal ağ demesek ne diyelim? Sosyal... İnternet mi? İnternet adı var ya onun. Sosyal. Aa. Mesela Arjantin internetin yarısını gezen ülke olarak biliniyor. Vallahi helal olsun. Bir girmişler. Ülke olarak kalabalıklar da zaten. İnternette en çok gezen ülke rekorunu ele geçirmişler. Arjantin 9.8 saat. Ayda 9.8 saat. Biz e, Türkiye 8.6 saat. İyi az bir şey kalmış. İnternete Aramızda bir, bir, bir, bir saat, bir saat 15 dakikalık bir süre ettiğimiz için. Küçük küçük farklar falan. Yani. da tavla oynamak falan da. Tavla oynama oynayan var mı ya internette? Pahalı Senin oynan. çevrende. Muhtakak vardır internette. Okey oynayan var biliyorum. Var mı? Yani tanıdığım var, tanıdıklarım var. Benim de internette okey oynayan tanıdıklarım var Oktay. Beni tanıştırsam onlarla. <gülüyor> okey mi oynamak istiyorsun? Yok. Bak bakacağım nasıl yani? Normal okey oynamaç durumları yok mu internette mi oynuyorlar falan diye. Yani hakikaten yani nasıl, nasıl nerede oynuyorlar? internette satranç oynayan var. Okey oynayan Gerçi var. evet bir ara ben de oynadım. Çok Batak bile oynayan var. Hadi ya. Ya neler Aa, neler. Bu süper bir şey ya. 8.5 saat gidiyor işte. bu. 8-8.5 şey saat. Ne? Günde bazen gidiyor 8-8.5 saat dediğin nedir ki? Ee, ondan sonra Aralık itibarını 980 milyonu aşkın kullanıcısı olan Facebook'ta Türkiye 32 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla 7. ülke konumunda. Orada mükerrer işte. hesaba girer. Var değil mi mükerrer hesabı? Mükerrer hesabı olanlar var. Onu hiç kabul etmiyorum yani. O zaman onun üstünü... Onu tamamlayabilir miyiz sevgili dinleyiciler? Onu birazcık şey yapalım. Yanlış diyerek e, olayı bir nihayete erdirmemizin zamanı... zamanı geldi. Elde. Dur ya gazetede çok önemli bir haber vardı. Onu nasıl kaçırdın? Aa, Hayır kardan zarar değil senin teorini... Gazet ekonomi eğer, sayfaları alıyor mu? Kardan var, zarar. Tabii dedim ben sana. Ekonomi sayfası alıyor. Zarardan diye, kar diye bir şeyi ben zaten getirmiştim. İlk ondan sonra kardan zarar. Diye heyecanlandım ama kardan zararmış bu. Aman evet. Oktay evet. ya. Ekonomi sayfasına bakacaksın. Yoksa arka sayfada ne arasın varmış. kardan zarar. Valla arka sayfada. Ne oldu? Şey. kar Geliyor mu yine kar? Ee, Rusya. Rusya da e, soğuklarla mücadele ediyor. Ülkemizde ise kar, karı bilmiyorum. Yani bu kadar sistem sonra bir kar gelmesi lazım. Bir de ben öyle öyle bir atasözümüz yok. Oktay. Nasıl? Masa Ata, atasözü dövüş. Mi? Sisin arkası kar. yumruk sayılmaz mesela. Bunu açıkla yani. bana hava durumuyla açıklar mısın bunu? Açıklarım tabi ne ne açıklamayayım yani. Tamam. Teşekkür <gülüyor> ederim. Teşekkür ederim. Ben her gün açıklama umudunla geleceğim bundan sonra radyoya ve yanına. <gülüyor> Bu arada ben biliyorsam şimdi bugün geliyor ya Ege. Yani. Bugün bugün bir kar yağışı olur akşam. Niye canım? Ha adama pislik olsun diye. Ha. Hoş hoş geldin karşılaması. <gülüyor> Aynen öyle. Ege karşılaması. Yani böyle sisliydi. Dün mesela da hava hakikaten. Bugün de şahan olacak gibi de işte öyle en mi? son son. Ha, yani işte bu en son son bugündür yani. Ondan sonra yarın öbür gün karmar geldiği zaman var niye böyle oldu falan filan da konuşmayın. Bakacağız o zaman. Keçisiyle mutlu olan adamı biliyorsun Alişen. Alişen mi? Yani bildiğimiz Alişen değil de bu bilmediğimiz tanımadığımız ama ha. şimdi tanıyacağımız Alişen. Antalya'nın Gazi Paşa ilçesinde çiftçilik yaban Ali Bey. 1 ee, yaşındaki keçisini köpek gibi yetiştirmiş. Köpek gibi eğittim onu demiş. Bırak o keçinin filmini Oktay. <gülüyor> Beethoven'dan mı bahsediyorum? Evet ya. Ne, adı ne keçinin? Gundi. Ne? Gundi. Gundi mi? Çok güzel isim. Valla çok güzelmiş. Valla Gundi koymuş Ali Bey ismini. Bir de fotoğrafları var burada. Nasıl Keçi nasıl seviyor Ali Bey'i? Yani valla böyle bir motor var Ali Bey'in. Öncelikle yani. Var mı yani. hala Java? Varsa söylemeyeceğim çünkü... Yani vardır. Yani. Piyasada satılıyor mu bilmiyorum. O tip yani. Bu e, hız göstergesi şeyin üstünde olanlardan. Eski. Çok çok sevdiğimiz tip. Onunla böyle gidiyor. Arkada keçi iki ayağı üzerine duymuş. Ön o da ona de, bakıyor. Sırtında böyle sarılmış Ay minnak ya minnak. Valla çok güzel. Bundi sigara içmemi istemiyor. Tütün torbasına elime aldığımda tütünü yemek için elimden alıyor demiş. Tütünü, onu sigara içmiyor, içmesin diye mi? İşte Aha, hemen insan alıyormuş. nasıl iyi niyetli ya, nasıl iyi niyetliymiş? Bir, bir şeyler geldi benim aklıma, bir şeyler çağrıştırdı yani bu hareketi Gundi'nin. <gülüyor> hemen alıyormuş, üstüne ismini yazıyor keçisini çok sevdiğini ve onunla vakit geçirmekten çok hoşlandığını söylemiş. Vallahi ne kadar güzel. Böyle biraz değişik hayvanlar. Oktay lazım vallahi ya. biz de böyle bir iki tane bir şey bulalım da çıkalım gazeteye ya. Bayağıdır çıkmıyoruz yani. Benim en son çıkışım biliyorsun Fahir Öngüç. Yani bir bir şey olması lazım. Doğru ya evet. Ama yine iyi Fahir ya. Yani Fahir Öngüç yani yine ismini ismini doğru yazılmış. Ya en azından ismim var yani. evet. İsmim. En azından ismim doğru yani. Benim ne zaman da en son gazeteye çıkışım ya? Oktay Temizci şöyle bir tarihe bakıyor Vallahi da. Vallahi tarih olmuş falan. Vallahi olmadı yani bir iki hayvan bulalım, bir şey bulalım, bir enteresanlık yapalım. Bir rekor kıralım, bir şey yapalım da çıkalım ya. Gözümüzden süt de fışkırtamıyoruz, şey de yapamıyoruz. Aa bugün Mesela de oturayım. gizsemin bir şeyleri mi var? Ne bu? Aa bu akşammış. Aa bu akşammış ama seviye izleyiciler. Zımlasın. Aa bir zımlasın, bir zımla diyorsun. <gülüyor> Oktay. Aa. Zımlasın, Reklamlarlasın. Hadi o zaman dinleyelim. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar 951 saat sevgi dinleyiciler. Ya bizim saatimiz doğru mu? Şöyle bir bakıyorum tabi manasız oldu. Ee, vallahi değil. Biraz yani. doğru gibi. Biraz, ha, biraz, biraz biraz geri gibi. Biraz geri gibiyim işte. Olsun ya hayattan 3-5 dakika çalmanın kime ne zararı olur? 9.53 gibi sanki. Yani 9.53 54 gibi hatta benim hesaplarıma göre. Gerçek saat işte ya, hayattan 2-3 dakika çaldık durumuna düşürdük kendimizi. Var mı bugün özetleyeceğimiz şey? Günün özetini yapalım. Bence her gün artık günün özetini çıkaralım. Nasıl Yapanım ki esnafın onu... dünyasında Z raporu var. Günün özeti var hesabımızı kitabımızı yapıyoruz. Ona göre bence programı da Z raporu. Yani köşe son dakika, son 10 dakikayı Z raporu veya günün özeti şeklinde. İstersen programın adını değiştirelim Z raporu diye Fahir. Madem bu kadar heveslisin. Vallahi son 10 dakika Z raporu olsun. Z raporu diye program var mıydı ya? Vardı galiba öyle bir program. Vallahi bilmiyorum öyle. A takımı diye program olduğunu ben net hatırlıyorum da. Z raporu, Z raporu diye. Z raporu yok vallahi çok da güzel program olur. Bence çok şık bir ekonomi raporu olur ama. Şey ekonomi programı olur ama. Z raporu mu? Tabii. Ben size söyleyeyim. Bu, bu, sadece bu fikirle gitsen bile direkt programa başlatırlar. Efendim benim bir program projem var. Nedir? Z raporu diye bir şey. Küçük küçük çok güzel. Hemen başlayın. Küçük esnafın şeyleri mi? İçerik ne oldu? Hiç önemli değil. Ee, i̇çerik şey olacak efendim. Ee, Günün küçük... ekonomi özeti. Yani bu bizim programda değil tabii. Her şeyin özetini Z raporu olarak geçebilirsin. Esnaf dünyasına birazcık hakim olanlar. Ya Çok... da böyle akşamüstü de X raporu diye hoş bir şey yapabilirsin. Yani programımızın ismini değiştirmeyelim de ayrıca bir program yapalım diyorsun ben, ben. Mesajları geç... ben anlamaya çalışıyorum. Dün, dün bir espriler, şakalar. Ee, ya yani şimdi Kimden? ya bundan bahsetme falan dedi de bahsetmeden edemeyeceğim yani. Zamanında şöyle bir espri varmış sen duydun mu bilmiyorum yani. Ne İşte üniversiteye giriş sınavı sırasında yaşadıkları şey. Ya abi otomatomatiği kapatmışlar falan gibi bir şey. Aralarında konuşuyor. Hayırdır abi niye kapatmışlar? Abi X'i bulmuşlar diye bir böyle bir böyle bir şey böyle bir şey var mıydı? Ay. İçim. Vallahi ben de... zaten stüdyomuz biraz soğuk. Kalk kalk kalk kalk kalk kalk kalk kalk çabuk. Vallahi işimiz var gücümüz var ya. Biraz soğuk. Kim söyledi bunu? Ya ismini vermek istemediğimiz çok sevdiğimde değerli bir arkadaşımız. Tamam önemli değil. matematikten mi? Kendisi bankacı ama. Matematikten. <tuh differences> <Hatırature> OK. <esté> İsim vermek istemiyorum. Hayır değil <tuh> değil. Neyse. Ya yok sen tanımazsın. Neyse canım. Tamam. Yani e, niye sen bunu hatırlattı şimdi ben anlamadım. Ya ne tip espriler varmış zamanda hep kaçırmışız. <gülüyor> i̇şte Z raporu aslında çıkarılsam evet. herkes "Efendim bu espri kim yaptı? Bu beyefendi yaptı." Tık oradan <gülüyor> belli olacak kim oradan yaptı. Oradan atacak yani. Bu bu espri kimin? Vallahi güzelmiş. yarın itibariyle bu başlayalım beyefendi. şu Z raporuna ya. Zaten yeni yılda da biliyorsun ezo gelin hikayeler var bir taraftan. E zaten Bay Fire Witch Öğünç... Gırla gidiyor. E yani ben kaç programı, parçaya bölüneceğimi şaşırdım ya. resmen programı resmen domine ediyorsun ya. Domine. Vallahi resmen al, alacaksın götüreceksin yani. Aldım götürdüm. Yani zaten hani öyle ama. Estağfurullah olur mu ne demek yani canım. Yani bu 2013 Hepimizin projelerin. programı bu. 2013 projelerin gerçekten ses getireceği bir e, Evet hakikaten özellikle ses Özellikle raporu. <gülüyor> yani özellikle. <gülüyor> ben ona Aşk çok şey yapıyorum. ya Z raporu bence çok güzel bir program. Haftalık mı diyorsun Faizsen? Haftalık değil canım günlük. Sen ama programın içinde değil, ayrı bir program olarak düşünüyorsun değil mi? Ay, son 10 dakika, 5 dakika işte neyse zehirap olur. Modern sabahların. Modern sonuna, sabahların tabii bir günlük, köşesi. Günlük her gün yani. Her gün canım. O zaman abi durup dururken 10'da değil, onu 10 on geçe durumlar. Durup durumda. dururken kendimize iş çıkardık şimdi Oktay. 10'u 10 geçebilecek programımız. Yani bir tane şeyimiz var zaten programımızın bir tane piransibi kire, var. var yani. Onu da ben sana söyleyeyim, o da kadük hale geldi. Onu da deliyorsun yani. Hayır, bu o şeyini. delindi Oktay, delindi. Ya da 9.50'yi bitireceğiz mesela programı o e, zaman. Tamam, 10 dakika... Z, Z raporu. Z raporu muydu neydi? Z raporu Oktay. Z raporu. Ben nereden, çeliklerde dinliyorlardır da eminim yurt dışında Z raporu diye bir şey yoktur. Onların kasalarında da Z raporu diye bir şey var değil mi? E, var, Vardır, var. Var herhalde. Ülkemize has bir şey değildir. Efendim bunlar yöresel tatlar. Z raporu. Bay Fahir Öğüş e başladı. Ben fark etmediğim için cevap verdim. Hep araya ya. serpiştiriyorum. Yurt dışında vardır diye araya girmeye çalıştım ama. Bir bakacağım ya bir yurt dışına Payimle gidip bakacağım. Var mı yok mu? Bunu en iyi anlamanın yolu bu. Gidip yerinde göreceksin. Bize başvurunuz turistik amaçlı. Neden gidiyorsunuz? Efendim kas kasalara bakacağım. Hem iş hem ziyaret. <gülüyor> Yazar kasalara bakacağım. Ne tip raporlar veriyor onları? Ne diyorsunuz efendim? Vallahi bunun için gideceğim diye açıklarsın Fahir'i. Çok güzel olur. Hoş olur ya. Bir git. Bir git. İngiltere'den başla. Oğlum bir git dedi Oktay Demirci. Evet. Of. <gülüyor> çok eğlendim sevgili dinleyiciler. Umarım siz de eğlenmişsinizdir ama hiç zannetmiyorum. Evet. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ee, yarın yine hep beraber olmanın tatlı gururunun. haftanın gururunu, son programı. Haftanın son programı. Yılın da son cuma. Son, son cuması. O zaman bir cuma, cuma özel programı yapalım. Ee, yani. Yarın cuma özel programı yapalım. Hakikaten ben çok... Üzülüyorum haftalardır yapmamız gereken onlarca programı yapmadık bir yani. Bir sürü kavram var konuşmadığımız yani. Yani onlardan Ka bir bir iki tanesini seçelim. Kavram kavram kavram Anadolu'sunun konuşalım. Ondan sonra güzel güzel haftayı kapatalım. Ee, bugün şahane geçsin. O Herkesin günü şahane geçsin. Herkesin güzel bir şahane günü olsun dedim de şunu da sana bırakıyorum. Elinde sihirli bir zopa olsaydı. Evet. Ya Nasıl da bir değnek. zopa böyle şeyli mi? Deynek deynek. Şey var mı? Kıymık var mı yoksa böyle Yok. Gibi. Kaymak gibi mi? Diş budak. Ya da Şapelli, Tamam mı? Chapelli güzel bir değneğin olsa sihirli. Tamam ne kadar uzunluğu? 40. Kalınlık? 5 santim. Tamam. Silindirik mi? Silindirik. Yoksa böyle dörtgen Yok şey silindirik şeklinde. silindirik. Tamam. silindirik köşesiz. Evet. evet o sihirli değneği. İneksis'e mi vururdun? Santa Esmeralda'ya mı vururdun? Ay çok zor bir soru. İkisine de vurmazdım da hafifçe dokun, ha. hafifçe dokundur. Yerine dokandırdığın hangisine? İnek e hafifçe yani, dokandır. Anne don't let me bir misandro's tutmana dokundururdun. Baby don't cry'a mı don, dokonda dokandırırdın? Ay, şimdi şarkıları da söylediğin zaman iyice şey oldu. İnek ise dokundururdun faile. Yani, son karar mı? En güzel. En güzel dokandırma Oktay'ın dokandırması. Bir gün mükemmel bir gün olacak.